25. sohbet zühd. Anlatıldığına göre İsa aleyhisselam güzel bir koku duyduğu zaman hemen burnunu tıkar ve şöyle derdi. Bu dünya ile alakalıdır. Bu söz size bir hüccettir. Ey sözleri ve yaşayışları ile zahit olduklarını iddia edenler. Siz zahitlerin elbisesine büründünüz. Fakat içiniz dünyaya rağbet ve iştihakla dolu. Eğer şu elbiseleri çıkarıp da kalplerinizdeki dünya rağbet ve hırsını açığa vurmuş olsaydınız hiç şüphesiz sizin için daha iyi olurdu. Aynı zamanda içiniz başka, dışınız başka olmaktan da uzak olurdunuz. Zühdünde samimi olan kişinin kısmetleri onu mutlaka bulur. O da bu kısmetlerini alır. Zahiren onlara sahip olur. Fakat kalbi onlardan da başka şeylerden de zühd ile doludur. İşte bunun içindir ki Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerek İsa aleyhisselamdan ve gerekse diğer peygamberlerden daha zahittir. Dünyaya ve dünyevi şeylere gönül vermeyendir. Ancak bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. Bana sizin şu dünyanızdan Üç şey sevdirildi. Güzel koku, kadınlar ve ancak namazla sürülenir, onunla tatmin olurum. Allah'ın Resulü dünyada herkesten fazla rüh sahibi olmakla beraber bunları sevdi. Çünkü onlar kendisinin kısmetleri cümlesindendi. Bu hususta izzet ve celal sahibi Rabbinin takdiri ilahisi vardı. Öyleyse Allah Resulü'nün onlara nailiyeti, yani onları sevip nail olması emre itaat demek olur. Zira bu hususta takdiri ilahi bulunması, emri ilahi bulunması demektir. Şu halde Allah Resulü o üç şeyi sevmekle ve onlara sahip çıkmakla emri ilahiye sahip çıkmış ve itaat etmiş olur. Allah'ın emrine itaat ise ibadettir. Bu mülazalarla kendi kısmeti olan rızıklara sahip çıkan, ve onları elde eden her kişi ibadet ediyor demektir. İsterse bütün dünyaya nail olmuş bulunsun. Ey cehalet ayakları üzerindeki zahitler! Ey cahil oldukları halde zahitlik taslayanlar! Bu söylediklerimi iyi dinleyin ve tasdik edin. Sakın bunların asılsız şeyler olduğunu söylemeye kalkışmayın. Bu söylediklerimi iyice öğrenin. Ta ki cehaletiniz yüzünden... Takdiri ilahi reddeder duruma düşmeyiniz. Her cahil kendi kafasından başka bir şey dinlemez. İlim cahili kendi görüşü ile her şeyden müstahendir. O hep kendi görüşünü dinlediğinden hiçbir kişiye ihtiyaç hissetmez. Hiçbir kimseyi dinlemez. Yalnız nefsinin, havai arzularının ve şeytanının sözlerini kabul eder, onları dinler. O iblisin kuludur, ibleset tabidir, onu kendisine şey mürşit edilmiştir. Ey cahiller, ey münafıklar, kalpleriniz ne de karanlık, kokularınız ne de pis, çeneleriniz ne de düş, dilleriniz ne de geveze, halen içinde bulunduğunuz hallerin tamamından dönünüz, tevbe ediniz. İzzet ve celal sahibi Allah hakkında tağında bulunmaktan vazgeçiniz. O'nun Dost evliyalarını kötülemekten vazgeçiniz. O Allah dostları ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Kısmetleri alma hususunda onlara itiraz etmeyiniz. Zira onlar kısmetlerini emirle alırlar. Allah'tan gelen emirle alırlar. Hevai arzularının icabı olarak almazlar. Onlarda şiddetli bir Allah sevgisi ve Allah şevki vardır Allah'tan başka şeylere karşı şiddetli züh sahibidirler Ondan başka hiçbir şeye asla gönül vermezler Gerek zahiren gerekse batinen her şeyden yüz çevirirler Şiddetle kaçınırlar Ne var ki onların da ezelde takdir ilahi tarafından tayin edilmiş Ve ilmi ilahice malum olan bir takım kısmetleri bulunmaktadır ki onları almaları da lazımdır. Şurası iyi bilinmelidir ki Allah dostları için belaların en şiddetlisi dünyada durmak, orada uzun müddet kalmak, dünyevi kısmetlerini toplamak ve gizet ve celal sahibi Allah'ı da kendilerini de yalancı sayan kişileri görmüş olmaktır. Ey oğul! nefsine ve hevayi arzularında kahim olduğun müddetçe insanlardan söz etmeyi bırak. Nefsinden ve hevayi duygularından kurtulmamış durumda bulunduğun sürece insanların çeşitli hal ve davranışlarından söz etme. Bu hususta konuşmaktan kendini kesinlikle men et. Zira hiç şüphe yok ki izzet ve celal sahibi Allah seni bir vazife ile vazifelendirmeyi murat ettiği zaman seni o vazifeye bizzat hazırlar. Allah dilediği zaman seni ihya eder, güçlendirir, kuvvetlendirir, mahveder, seni belgelerle kuvvetlendirir, sana hakkı hakkıyla bildirir, hak üzerinde sabit kademeler bütün bunları ishal edecek olan O'dur. Sen değilsin. Nefsini de, sözünü de, diğer bütün hallerini de, onun takdiri ilahisine teslim et ve onun için amellerde bulunmakla meşgul ol. Lafsız amel ol. Riyasız ihlas ol. Lafını edeceğine amel işle. İnsanlara gösteriş yapacağına Allah için yap. Şirksiz tevhid ol. Sessiz zikir ol. Celvesiz aşikare olmayan halvet ol. Zahirsiz Batın ol. Haceti bir kenara atarak batınla meşgul ol. Sen namazda okuduğun yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım bekleriz ayetiyle İzzet ve Celal sahibi Hakk'a hitap ediyor. Ona işaretle bulunuyoruz. Bu bir Hazara hitaptır. Namazda Fatiha suresinin bu ayetini okuyan kişi şöyle demiş oluyor. Ya Rabbi benim yanımda hazır olarak yalnız sen varsın. Ey benim halimi bilen, bana yakın olan, ey benim müşahade etmekte olan. Gerek namazlarımızda ve gerekse başka hallerde Allah'a bu niyetle ve bu sıfat üzere hitap edin. İşte Allah'a bu niyetle ve bu sıfatla hitap etmek gerektiği içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. Allah'a sanki onu görüyormuşsun gibi ibadet et. Eğer sen onu görmesen de O seni görmektedir. Ey oğul helal yemek suretiyle kalbini temizle. İşte o zaman İzzet ve Celal sahibi Rabbini tanırsın. Dokmanı, hırkanı ve kalbini temizle. İşte o zaman safi temiz olur. Tasavvuf kelimesi safadan türümedi. Yani bu kelimenin aslı safadır ki bu halis, safi, temiz demektir. Ey sufilere mahsus elbiselere bürünen kişi! Tasavvufunda sadık sufi kalbini izzet ve Celal sahibi Mevlasının gayri şeylerden temizler. Bu öyle bir şeydir ki belli bir takım kıyafetlere bürünmekle, yüzleri sarartıp soldurmakla, aç kalıp zayıflayarak sırtı ile karnı birbirine yapışacak hale gelmekle, salih kişilerin hayat hikayelerini sayıp dökmekle, tesbih çekip parmakları oynatmakla olmaz. Bu ancak izzet ve celal sahibi Allah'ı aramaktaki samimiyetle, dünyada zühdle, insanları kalpten çıkarmakla ve kalbi Allah'tan başka şeylerden tamamen temizlemekle mümkün olur. Allah rahmet eylesin, büyüklerden biri kendisiyle alakalı şöyle bir vaka anlatır. Bir akşam uykuya yatarken şöyle bir yakarışta bulundum. İlahi, bana faydalı olan, sana da zararlı olmayan şeyden beni mahrum etme. Sonra yattım, rüyamda gördüm ki birisi bana şöyle diyordu. Sen de sana faydalı olacak şeyleri işlemekten, zararlı olacak şeylerden de kaçınmaktan geri durma. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakınlığınızı düzeltiniz. Ona mensubiyetinizi düzeltiniz. Kiminki ona tabiliği sahih olursa yakınlığı ve mensubiyeti de sahih olur. Senin ona fiili tabiliğin bulunmaksızın sırf sözle ben onun ümmetindenim demenin ise sana hiçbir faydası yoktur. Hem sözlerinde ve hem de fiillerinde ona hakkıyla tabi olduğunuz zaman ahirette kendisiyle beraber sohbetinde bulunur Siz izzet ve celal sahibi Allah'ın şu kelamını hiç işitmediniz. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasak ettiyse de ondan sakının. Haş Suresi 7. Ayet Allah'ın size emrettiklerinizi yapınız, yerine getiriniz. Menettiklerinden ettiklerinden de sakınınız, uzak durunuz. İşte o zaman kalplerinizle dünyada, ruhlarınız ve bedenlerinizle de, de ahirette izzet ve celal sahibi Rabbinize yaklaşmış olursunuz. Ey zahitler! iyi yüz sahibi olamıyorsunuz. Nefslerinize ve hevai arzularınıza karşı zahitlik yapıyor fakat kendi görüşlerinize göre müstakil hareket ediyorsunuz Allah'a itaat ediniz Resulullah'a tabi olunuz İzzet ve celal sahibi Allah'ı tanıyan Alim, ilmiyle amil Nasihat maksadıyla halka yönelen Ve kalplerinizi fanilere bağlanmaktan Kurtarıp Allah'a yöneltmek için gayret sarf eden Mürşitlerle beraber olunuz Onların sohbetinde bulunuz Onlar yalnız Allah'a yönelirler. Ondan başka şeylerin hepsinden Yüz çevirirler. Ey oğul! Henüz vakit geçmeden kalbinle Rabbine dön. Sen salihlerin hallerini dilinle sadece anlatmak ve o halleri kendin içinde temenni etmekle yetindin. Tıpkı avucuna suyu alıp yumruk yaparak sıkan kişi gibi. Elini açtığı zaman orada bir şey bulamaz. Hayf sana! Kuru temenni akılsızlık vadisidir. İtekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Boş ve kuru temenniden sakınınız Zira kuru temenni ahmaklık vadesidir Sen şer ehlinin yaptıklarını yapıyor fakat hayır ehlinin derecelerine nail olmayı temenni ediyor ve arzuluyorsun Kiminki umudu korkusuna galip ise o zındık olur Kimin de korkusu umuduna galip ise o da Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş duruma düşer Selamet ise bu ikisinin birbirine denk olmasındadır. Yani mümin aynı derecede hem Allah'tan korkmalı hem de onun rahmetine umut bağlamalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurlar: Eğer müminin Allah korkusu ile onun rahmetine olan ümidi tartılsa ikisi birbirine denk gelir. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun büyüklerden biri şöyledir. Allah rahmet eylesin. Süfyan Sevri öldükten sonra onu rüyada gördüm. Kendisine dedim ki, İzzet ve Celal sahibi Allah sana ne yaptı? Bana cevaben dedi ki, ayaklarımın birini sırat köprüsüne attım, diğerinde cennette. Allah'ın selamı kendisinin üzerine olsun. Süfyan Sevri fakih, zahit ve ileri derecede takva sahibi birisiydi. Ilim öğrenmiş ve öğrendiği ile de amel etmişti. Öğrendiği ile amel etmek suretiyle ilmin hakkını Amellerine ihlaslı olmak suretiyle de Amellerin hakkını vermişti Neticede İzzet ve Celal sahibi Allah da ona Kendi rızasını vermişti Zira o amelleriyle sırf Allah'ın rızasını murat etmişti Aynı şekilde ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Rızasını vermiş Yani ondan razı olmuştu Zira Zira Sevri Hazretleri amellerini sırf Allah Resulüne uymuş olmak için yapmıştı. Allah'ın rahmeti onun, diğer bütün salihlerin ve onlarla birlikte bizim de üzerimize olsun. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayan, onun şeratını bir eline, yine ona gelen kitabı Kur'an'ı da diğer eline almayan ve onun yolunda Allah'a vasıl olmayan kişi hem kendi mahvolur hem de başkalarını mahveder. Hem kendisi dalalete düşer sapıtır, hem de başkalarını dalalete düşürür, saptırır. Bu ikisi yani Kur'an ile sünnet, Allah Resulü'nün hadisleri, ahlakı, izzet ve celal sahibi Allah'a götürücü iki kılavuzdur. Kur'an seni Allah'a götüren delilindir, kılavuzundur. Sünnet ise seni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götüren delilindir, kılavuzundur. Allah'ım nefislerimizle bizim aramızı birbirinden ayır ve bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Amin.